...hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar, iyi seneler. Her şeye rağmen yeni yıla dair umudumuzu yitirmemeye çalıştığımız günlerdeyiz. Ee, ben programcınız Çelenk. Bugün bir konuğum var Serkan Özkaya. Serkan hoş geldin. Merhaba. Ee, Serkan bir sanatçı kendine eskiden aslında sanatçıdan ziyade sanat sever olarak tanımlayan bir isim. Genel itibariyle sanat kurumu ve sergi mekanlarının maddi manevi sınırlarını zorlayan, sahiplenme, kopyalama, reprodüksiyon gibi konular üzerine kavramsal işleriyle çalışan güncel sanat pratiklerine sahip bir isim. Ee, Serkan Özkay'ı aynı zamanda 90'lı yıllardaki metal topluluğu, metal grubu Kaltas'tan ya da 2010'lı yıllarda albüm yaptığı Meksika'dan Sevgilerle grubuyla, müzik çalışmalarıyla da hatırlıyoruz. Ee, kurumsal yapıları ve sanat tarihini hiç istiyor. ...üzere dünyanın önünde gelen sanat kurumlarıyla düşünsel tartışma alanları kurguladığını biliyoruz. Mesela daha genç bir sanatçıyken 90'lı yıllarda Paris'teki Louvre Müzesi'ne mektup yazarak Mona Lisa'nın ters asılmasını önermişti. Sonraki yıllarda 2005'te Michelangelo'nun Davut heykelini orijinalin iki katında bir replikasını üretmek suretiyle maceradan maceraya atılmıştı. Ee, yine sonrasında bana onun kellesini getirin adını verdiği bir tatlıyla restoranlarda satılan yenilebilir sanat üretiminde bulunmuştu. Özetle geleneksel sanat mekanlarına sığmamasıyla tanınan, mekanların sınırını maddi, manevi açıdan zorlamaya çalışan bir isim. Ee, 1973 doğumlu Serkan Özkaya e, aslında edebiyat kökenli yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde Alman dili ve edebiyatında yaptı. Ama yüksek lisansı da var güzel sanatlar alanında New York. Bard College'dan aldığı, nitekim uzun süredir zaten sıklıkla gitmekte olduğu New York'a yerleşmiş ve çalışmalarını orada devam ettiriyor. Hariçten sanat programı da e, içeriği gereği yurt dışında Türkiye'yi ilgilendiren sanat etkinliklerine ya da Türkiye'deki uluslararası nitelikli e, görsel sanat projelerine yer veren bir program. Dolayısıyla biz de Serkan'ın New York çıkışlı bir projesine odaklanıyor olacağız ...bugün, bir New York mekanlı tüketme girişimi, an attempted exhausting a place in New York... E Geçtiğimiz yıl yani 2016 yılı içinde hayata geçirdiği bir proje. E, canlı video projeksiyonuyla Postmasters Gallery'de 14 Mayıs'tan 18 Haziran'a kadar New York'ta bunu deneyimlemek mümkündü. İşte hemen buradan konuya girelim. E, Serkan neydi An Attempted Exhausting a Place in New York projesi? Duvarları görünmez yapmışsın bu sefer. Yani sergi mekanla sığmamanla, sığamamanla tanınıyorsun. Bu sefer de yine sınırları zorlayan bir proje söz konusu. Anlatabilir misin lütfen? Tabii. Şimdi ben aslında çok iyi anlatamıyorum kendi projelerimi ama biraz uğraşayım. Bu seferki biraz daha basit aslında bakarsan. Şimdi galerinin duvar, şimdi galeri için hep beyaz küp deriz ya girersin dört tane duvar vardır. Bir mekanı aşağı yukarı tanımlayan şey de zaten boş bir mekan için işte dört duvar yer, tavan ve içerideki görmemizi sağlayacak bir ışıktır. Ben de yine galeriyi boş bıraktım o anlamda. Ve her bir duvarın ardına e, birer tane, bazen iki tane kamera yerleştirdim. E, bir nevi özel bir kameraydı bu. Biraz araştırdım. E, aşağı yukarı 120 derecelik bir açıyla etrafı görüyor. E, ve belli bir yüksekliğe yerleştir yerleştirmem gerekiyordu. Neyse bu kameradan gelen görüntüleri de ait oldukları duvarların üzerine yansıttık. Yani Postmasters galerideki... Sergi de şöyleydi. Bir duvarın erti, arkasında e, sokak var. Bir başka duvarın arkasında galerinin ofis kısmı var. Onun yanındaki duvarın ardında galerinin girişi var. Yandaki duvarın ardında yandaki apartmanın boşluğu var. Ve en son duvarın ardında da yan galeri var. Galeride iki tane sergi mekanı var. Bu ikinci sergi mekanına bakıyor. Yani sen e, benim olduğum galeride ortada durduğun zaman bir tarafa baktığın zaman sokakta olup bitenleri görüyorsun. E, o Sokağa ...işte bakan duvarda. Diğerinde ofistekileri görüyorsun. Ee, öbüründe... E, ...girişi görüyorsun. Öbüründe yan apartmanın... ...boşluğunu görüyorsun. Arada giren çıkan oluyor. Öbüründe de yandaki sergiyi görüyorsun. Yani yandaki sergi aslında... ...iki kez aynı galeride <gülüyor> olmuş oluyor. Ee, bir anlamda işte canlı ve... ...dediğim gibi kameradan dolayı... ...kameranın yüksekliğinden dolayı... ...ve yine projeksiyonların... ...işte günümüzde birazcık daha kolay elde edilebilir oldular örneğin yakından bütün duvarı kaplayabilen video projeksiyon kullandım onların sayesinde bütün duvarları kaplamış oldum ve böylece mekan bir nevi dışarı doğru devam ediyormuş gibi gözüküyor tek kaçan noktalı perspektiften bahsediyorsak eğer ki bizim gözümüz az çok ona alışmış durumda kitaplardan vesaire böylece mekanın dışına doğru bakabiliyordum Ee... İki, i̇ki tane enteresan şey e, dikkatimi çek, çekmişti bununla ilgili. Bu 120 derecelik açıyla kaydeden bir kamera kullandığını söylüyorsun. Hakikaten içerisi dışarısı oyunu içerideyken dışarıyı görüyorsun. Normalde biz sergi mekanlarında içeride tamamen dışarıdan izole olmayı ve belki de başka dünyalara yolculuk etmeyi sanat aracılığıyla bekleriz. E, burada ise tam tersi galeri mekanı içine girerek aslında dışarıda olanları gözlemlemek. Biraz da kendini ondan tabii ki soyutlayarak gözlemlemek mümkün. Bir göz izası değil. Yani o hiza sanırım belirleyici bu projede. İkincisi de sesi aslında duymuyoruz içeride değil mi? Bunlar bunlar nasıl kararlardı? Ee, şimdi göz hisasına şimdi ben de yani aslında bir nevi e, cehaletimle işe giriştim. E, o dediğim kamerayı bulduktan sonra doğru kamera olduğuna karar verdikten sonra ki örneğin sinematograflarla çalıştım baştan onların... E, hep düşündüğü şey 90 derece açının insan gözüne en yakın olduğuydu. Ve tabii bütün bu şeyler, varsayımlar şundan çıkıyor. İnsan gözü dediğimiz şey fotoğraf makinesinin lensi gibi bir makinedir. Ve biz algılamayı yani görmeyi o makinanın bizde ondan iki tane var ama olsun biz bir tanesini aslında daha ziyade ele alırız. Oradan gördüğümüz şeydir. Yani telefonun kamerasından gördüğün bir gerçeklik sanki bizim algılamamızın tam aynısıdır gibi bir işte genel geçer bir inancımız var. Ben deneyler yaparken böyle olmadığını bir şekilde hissettim dediğim gibi. Biraz kendimi de açık bıraktım ve insan denen ya da göz denen o makinayı aynen işte kurgulamak veyahut da bir kopyasını yapmak yerine nasıl hissediyoruz, etrafını nasıl algılıyoruz daha çok Ee, işte bakmaya çalıştım ve onu yaparken de kameranın öncelikle açısının daha geniş olması gerektiğini düşündüm. O zaman mekan daha devam eder, eder bir hale e, kavuşuyordu. İkincisi de e, önce göz hizasına yerleştirdim kamerayı. Deneyler yaparken her şey yukarıdan bakılmış gibi gözükmeye başladı. Son ne zaman ki onu böyle daha işte ne bileyim yürek hizasına veyahut da göğse doğru indirdim. O zaman her şey daha bir e, bizim gördüğümüz şekline kavuştu. E, bunun eminim daha ...bilimsel açıklamaları vardır. Benim yani görebildiklerim mesela 1800'lerden aslında iki kişiyi hatırlatıyor hemen insana. İşte bir tanesi Esprit joffre diye bir aslında şey bir asker yani Fransız. Biri de şey Henri Poincaré. Onların işte mekanı algılama, insanların işte mekanı taramasından bahsediyorlar. Yani göz dediğiniz organ işte fotoğraflar çekip ya da bir video filmi çekip onu bize yollamıyor... Aksine kafamız sürekli hareket halinde, gözlerimiz hareket halinde ve tek bir yere her zaman odaklanmıyoruz. Etrafı bir nevi tarıyoruz ve onun bir hissiyatını oluşturuyoruz. Ve sadece görmeyle değil başka hislerle de bu tabii oluyor vesaire. Ben görme üzerine yoğunlaşmaya çalıştım ve bu şekilde işte dediğim gibi yani cehaletimden kaynaklı olarak kendimce böyle bir keşifler yapıp o şekilde yerleştirdim. Ses konusunu ise belki benim kafam daha böyle görsel çalışıyor. Ee, ses olayına girmedim yani ve e, ikincisi de bunun bir simülasyon olmamasıydı aslında yani dışarıda olanı görüyoruz dışarıda olanı taklit etmeye çalışmıyoruz aslında dışarıda ne varsa yani o anlamda e, sanatçı olarak kendi ego'nun da biraz bırakmakla ilgili girdiğiniz zaman mesela galeri hakikaten sanat sergisi gibi gözüküyordu girdiğiniz zaman boş olmasına rağmen bütün duvarlar e, doluydu. imgelerle <gülüyor> doluydu. Ve hepsi işte galerilerde görmeye alışık olduğumuz şekilde büyük video projeksiyonlardı. Ve kimi insanlarda, izleyicilerde ilk baştan anlamıyorlardı bunun ne olduğunu. Yani onları benim tırnak içerisinde eserlerim olduğunu düşünüyorlardı. Oysa ki ben tamamen o erki diyim duvarlara bırakmıştım. Duvarın tam ardında ne var idiyse oydu. Bazen yan tarafa bir kamyon geliyordu örneğin. kamyon üstündeki grafiti bütün duvarda oluyordu vesaire. Ee, i̇şte girenler, çıkanlar falan. O yüzden... Ee, Simülasyondan ziyade e, gerçeğin e, bir takibi belki e, orada ya da gerçeği olabildiğince yakın e, yeniden yapmak yerine e, canlı hayatın akışı vardı orada ve ses de benim için onun içinde değildi hiçbir zaman. Zaten kavramsal olarak da bir çıkış noktam var. Bir referansım var edebiyattan hı hı. gelen e, ...George Perec. Hı hı. E, benim de Les choses ve La disparition gibi çalışmalarıyla astı. Çok çok e, takdir ettiğim, takip etmeye çalıştığım bir, bir sanatçıydı. E, onun yazı da yapmaya çalıştığını da biraz güncel sanatta, güncel sanat pratiklerine yakın olduğunu da düşündüğünü belirtiyorsun. Ee, ve de zaten işin adını da onun bir metne referansla koymuşsun. 1974'te bir Paris mekanı tüketme girişimi. Bundan bahsetmek ister misin? Tabii yani e, Perek hakikaten yani 70'lerde e, üretmiş bir yazar. Ama e, işte senin de dediğin gibi mesela La Disparison Türkçe'de. Kaybolur ee, galiba. Boşluk mu? Kaybolur diye çevrildi. Kayboluş da olabilir. Boşlukta. E harfini hiç evet. kullanmadan evet. yazdık. Evet ve biliyorsun Türkçesinde de E harfi <gülüyor> yok. Ne bileyim İngilizcesinde, Almancasında da yok. E, mesela o kitabı okurken ve onun çıkış hikayesi de çok ilginç. Ve Perekin böyle bütün e, bizim böyle sanatçı metni diye bir şey vardır. Hep böyle akademilerde de öğretirler ama insan ister istemez öyle kısa bir şey yazı verir. Yani bir işte e, kavramsal çerçeve her neyse o. İşte şurada şunu yaptım, burada bunu yapmak istiyorum falan filan değil. de hep böyle kitapları hakkında kısacık metinleri vardır. O mesela La Desperation'da şeyle, bir gün evde işte arkadaşlarıyla otururken iddialaşarak çıkmış bir proje. Ee, ve şey diyor, yani e, Fransızca'da en çok hangi harf çıkar? Ee, e diye buluyorlar. Tamam diyor, ben E harfi hiç olmayan bir roman yazacağım. Ve buna koyuluyor. Hakikaten bana böyle tırnak içinde çağdaş sanat, bahari bir edim gibi gözüküyor bu. Ya da öbür... Ee, ...ne bileyim o... E, e, ...Despas Les Pes mi? Mesela onlara da baktığın zaman... E, ...orada da hep böyle evin örneğin... E, ...farklı bölümlerini işte... ...listeleyen projeleri var vesaire. Sanatı çok çok yakın hakikaten. E, bu projesi de öyle. Yani bir Paris... ...mekanı tüketme girişimi de... ...aynı şekilde gidip bir kafede oturup... ...üç gün boyunca hayatı gözlemleyip... ...gördüklerini yazdığı... ...işte 15 numaralı otobüs geçti... ...iki kişi bindi, birisinin elinde çanta var... ...oradan ekmek çıkıyor falan filan gibi... Bir şey. Normalde ve... ne kadar monoton ve sıkıcı olması beklenen bir şey aslında Senle e, bu m, buluşmayı yapmadan önce ben de baktım Sen sensülpis meydanında Paris'te hmm. yapmış üç gün boyunca 1974'te muhtemelen hani zaten üç gün orada geçirseniz sıkıntıdan monotonluktan <gülüyor> içiniz geçer ama o azimle bunları tasvir etmiş not etmiş hmm. Yani böyle böyle bir pratiğe girişmiş. Evet bu ve onu okuması da zevkli. Ve zaten onun da sorduğu soru hiçbir şey olmadığında ne olur sorusu genelde. Benim bence yani umuyorum ki benim de yaptığım ve başardığım şeyle içeri girdiğin zaman dışarıda olan hayatın o işte bir biteviye hareketi ya da hareketsizliği içinde büyülenmiş bir şekilde onu seyretmeye başlıyorsun. Ve her şey film gibi bir atmosfere kavuşmaya başlıyor. Çünkü o arada incecik bir katman var işte o katmanlanmışlıkla. Ve sen sürekli mesela sokağa bakarken New York sokağına hatta neredeyse hiçbir şey olmayan merdivenlere, apartman boşluğuna bakarken sürekli birazdan bir şey olacak ya da biraz önce bir şey oldu galiba gibi bir hissiyata kapılıyorsun. Hatta şey de çok ilginçti. Açılış gecesi bayağı kalabalıktı ve bir çift o apartman boşluğuna girip orada birbirleriyle işte seviştiler ya da sarıldılar, öpüştüler vesaire. Ve ondan sonra biz bunu oldu mu olmadı mı, gördük mü, performans mıydı, neydi o falan diye sonra anlatılı anlatılı başka bir şeye dönüştü. Yani o Hep öyle bir gerilim vardı. Sohbeti çok güzel bir noktaya getirdim. Ben de senin de zaten deneme yanılmayla keşfettiğin bu duvarları şeffaflaştırma, arkasını gösterme edimini e, izleyicinin nasıl deneyimlediğini sana sormak istiyordum. Hatta ondan öncesinde de bu serginin, e, Postmasters Gallery'deki serginin basın bülteninde beklenmedik sebeplerden sanatçı da açılışa katılmayacaktır. Sergi mekanı yani galerinin dışında olacaktır. Böylece siz onu dışarıda görebileceksiniz gibi de bir not düşünmüş. Senin için nasıl bir deneyimdi ve bu bir ay boyunca yani Mayıs-Haziran aylarında New York'ta sergilendiği sırada izleyici deneyimlerinden ne gibi senin düşündüğün ya da ...düşünmediğin şeyler ortaya çıktı. E, o son notu aslında ben eklemiştim. Önce basın biltenin taslağını, ...sonra da... ...ve sonra e, işte karım hamileydi... ...ve çocuk doğurmak üzere biz Toronto'ya gittik. Orada doğacaktı, ailesi orada. Ve ne zaman doğacağı da tam işte o gün olabilir... ...ertesi gün olabilir vesaire. Ben de o cümleyi sonradan e, bıraktılar orada... ...ben de çıkartmadım çünkü uğursuzluk gelir... ...şimdi hakikaten dönemem diye... Ee, benim oğlum oldu bir hafta sonra New York'a dönüp sergiyi kurdum. Yani dönemeye de o cümle bir şekilde oradaydı ama dediğinde doğru bir yandan da dışarıda olacak. Ve dışarıda olduğun zaman zaten içeride, i̇çeride olabiliyorsun. Hı -hı. Ancak ee, onun dışında evet yani izleyici deneyimleri dediğim gibi o açılıştaki performans... ...bana sorarsan. <gülüyor> ee, ve insanlar, özellikle çocuklar ilk başta... ...açılışta örneğin çok e, hemen... ...kavrayıp, anlayıp, e, içeri gidip... ...dışarıda işte birbirlerine bakıyorlardı... ...vesaire. E, çiftler... ...çok iyi e, tepki gösteriyordu... ...o anlamda. Gene işte birbirlerini... ...içeriden dışarıdan fotoğraflarını çekiyorlar... ...vesaire. E, onun dışında... E, ...bu Perekin... ...işte e, belki şeyine bir nazire olarak... E, ...Güney Afrikalı yazar... ...arkadaşım Margie Orford... ...geldi ve üç gün boyunca o bu sefer... ...içeride galerinin içinde oturdu. Perey'in ve... Paris'te yaptığı üç günlük o şeyi... Evet, ...süreci. Evet, o, belki o evet. O egzersizi ya da o edimi... ...üç gün boyunca galerinin içinde oturarak... ...dışarıda gördüklerini not etti. Ve hakikaten çok, yani okuyanların... ...perekten çok daha harika bir metin çıkmış... ...dedikleri ama içinde o... ...buluşun hala pereke ait olduğu... E, ...hoş bir işte böyle kitabımsı bir şey çıkarttı... ...o da umarım yayınlayacağız yakında. Ha öyle mi? Web sitesinden ama sanırım... Takip edilebiliyordu sergi sürecinde ee, değil mi? Kısa bir şeyisi var. Ee, kısa bir videosunu yaptık. Okudu hı hı. sonra bir gün, e, bunu, üç günün sonundaki dördüncü gün bunu e, galeride okudu. E, onu işte bir filme dönüştürmeye çalışıyorum. Bir de bir yandan da metin olarak da çıkmasını istiyorum. Ama tamamına ulaşmak mümkün değil şu anda. Okay, Peki, Serkan çok teşekkürler. Serkan Özkaya ile birlikteyiz. Ee, New York'ta yaşayıp çalışan bir sanatçı hazır. Onu İstanbul'da yakalamışken... ...bir New York Mekanı'nın Tüketme Girişimi adlı projesinden bahsettik. Serkan'ın İstanbul'da olması da tesadüfi değil. Bir müzik arası verdikten sonra... ...İstanbul'da şu anda ne yapmakta olduğunu da konuşacağız. Ee, müzik aramızı bugün... E, ...geçtiğimiz günlerde yaşadığımız... E, ...vahim... E, ...gelişmelere de yönelik seçmeye çalıştım. Kısa... E, Son saldırı Reyna'da yapılan saldırı özellikle geçtiğimiz yıl Kasım 2015'te Paris'teki Bataklan konser salonunda yapılan saldırıyı pek çok kişiye hatırlattı. Oradakine benzer bir şekilde... E ...eğlence kültürünü, bir yaşam e, tarzını hedef alan bir saldırıydı. E, 2015'teki saldırından bir yıl sonra geçtiğimiz Kasım ayında yani e, 12 Kasım 2016'da Bataklan, Paris'teki bu e, kulüp yeniden açıldı... ...ve açılış konserini Sting verdi. E, burada da Sting'in son derece manidar bir parçası çalındı. Tam da konser kaydından dinleyeceğiz. İnşallah... Suriyeli mültecilere bir tür empati gösterisi kendini onların yerine koyarak yazdığı, kalem aldığı bir parça bu. Ve Lübnan asıllı Paris'te yaşayan trompetçi İbrahim Maluf'la birlikte icra ediyorlar. Müzik arasından sonra Serkan Özkay ile hariç sanata devam edeceğiz. Turning fearful Who can blame her Blame in me Inshallah Inshallah If it be a way Shall come to pass Inshallah Life, if it be old. As the wind blows growing colder Against the sad boats As we flee Anxious eyes Such in darkness With the rising Of the sea Inshallah Inshallah If it be your will It shall come to pass Inshallah Det If it be your will, it shall come to pass, inshallah, inshallah, if there be your Merhaba, Haricden sanat programındayız. Ben programcınız Çeleng. teknik masada Robi var. Ama esasen gündemimizde New York'tan gelen Serkan Özkaya. Ee, Serkan, İstanbul'da olmanın bir sebebi var dedi müzik arasından önce. Seninle deminden beri New York'ta yaptığın bir New York mekanını tüketme girişiminden bahsediyoruz. Ama bunun bir İstanbul versiyonu da var. Şimdi de bir İstanbul mekanını tüketmeye çalışıyorsun. Ne yapıyorsun? Ee, benzer bir şekilde... Aslında e, demin anlattığımı çok benzer bir şekilde kamera ve e, hayatı yansıtan işte o kameradan gelen e, görüntünün duvara e, yansıtılması İstanbul Modern'de bu sefer. E, ve orada bu sefer sadece çünkü grup sergisi bu yani bütün mekanı ele almak mümkün değil herhalde. O yüzden tek bir duvarda ve bu sefer şey de enteresan aslında yani İstanbul Modern'in konumu itibariyle e, yeri ilginç. Önünde işte boğaz var, e, deniz ve onun ötesinde bir de şimdi konstrüksiyon yani inşaat var bir anlamda. Orada birkaç katmandan hayatı görebilmek mümkün zannediyorum. Yani e, inşaat malzemeleri, işçiler, çalışanlar, e, gemiler, liman, deniz, karşı yaka vesaire vesaire böyle uzayıp giden bir e, şeye dönüşeceğini umuyorum. Şey ilginç gelmişti. Yani bu sergide birlikte çalıştığımız için ben de iki iki kelam edeyim. Serginin adı Liman. 27 Ocak itibariyle ziyaret açılacak. Sen şimdi bunu kurmak üzere New York'tan gelmiş durumdasın. Bir İstanbul mekan Tüketme Girişimi olarak adlandırdın. Tabii İstanbul'un modern eski bir gümrük deposunun içinde faaliyet gösteriyor. Aslında denizin kenarında ama önü gümrüklü bölge. denize çok yakın. Tam limanın içinde ama ondan biraz önce senin beyaz küp için ifade ettiğin üzere ondan tamamen izole... Denize bu kadar yakın ama özellikle alt kat galerilerinde denize dair aslında hiçbir şey görmek mümkün değil cam da yok üst katlarda belki cam var ama senin işinin olacağı bu duvarı şeffaflaştırdığın yer aslında deniz cephesine e, bakıyor ama denize hiçbir şekilde göremediğin ulaşamadığın bir yer sen bunu aslında bu sergi ...içinin bu sergi vesilesiyle görünebilir kılıyorsun bir taraftan da. Yani fiziken de gümrüklü bölge olduğu için... ...oraya kimsenin aslında ulaşmasına, bir şey görmesine imkan yok. Belki müzenin üst katlarından aşağıya doğru bakmak mümkün... ...ama o duvar şeffaflaşmış gibi hissetmeye imkan yok. Ee, diğer taraftan da hakikaten iç, İstanbul moderni içinde bulunduğu liman bölgesi içinde... ...tekrar konumlandıran, bunu izleyiciye hatırlatan bir i, yanı var... Ee, New York'taki deneyimden sonra burada bunu yapmaya çalışmak sana farklı bir şeyler hissettirdi mi? Farklı daha düşünmediğin şeyler düşündürdü mü? Bunu konuşmak isterim biraz da. Benim için şey de çok önemli. Yani e, in, in, izleyicinin diyelim ya da artık benim yani işi yaptıktan sonra ben de bir nevi izleyiciye dönüşüyorum. Çünkü artık benden çıkmış oluyor. E, gördüğüm şeyle aynı seviyede olmak. Yani fiziksel olarak olan bir şeyden bahsediyorum. Yani aynı dışarıyı görüyorsun denize Zaten deniz seviyesi orası. Oradaki hafif bir işte beton kısım ve biz müzenin içindeyiz. Aslında aynı yere basıyoruz gibi bir şekilde. O benim için etkileyici olan şeylerden bir tanesi o. Yani bir de müze tabii daha devasa bir şey galeri gibi değil. Büyük bir yapı vesaire işte katmanları var katları var. Ve o aynı hem benzetme anlamında ya da işte metafor anlamında hem de gerçekten fiziksel olarak aynı zemine basmak... ...belki burada ayrıksız bir durum yaratacaktır diye umuyorum. Aslında bunu ben şeyle de birazcık yapmaya çalışmıştım. Davut heykelini buradan New York'a götürdüğüm zaman bir tırın üstüne yatırdım. O zaman da insanlar onunla neredeyse aynı düzlemde ayakta duruyorlardı. Yani kaldırımın üstünde gibiydi, yan yatmış bir şekilde. O benim için bir nevi bir de konstrüksiyon oluyor, bir nevi bir işte... Hayatta işte kaide üzerinde görmeye alıştığımız ya da aşağıda olduğunu varsaydığımız şeylerle aynı seviyede olmak bizim kendi konumumuzu sorgulamamızı bence sağlıyor. Buradakinde belki ona yakın bir şey yakalayabiliriz diye umuyorum. Peki projenin devamı gelecek mi? Örneğin Paris'e gidecek mi ya da başka bir yerde bir planım var mı? E, Perey'e Par referansla Paris dedim elbette. Anladım. E, Paris'te bir plan yani şu anda yok. Şeyde Amerika'da Nashville'de e, 21C müzesi diye e, yeni bir müze açılıyor. Nashville e, şehrinde. Orada e, ilk işte yani girişinde, müzenin girişinde bu eser olacak. Yine tüm duvarları e, kapsayan bir şey olacak. Orada da bir müzenin bir tarafı yine ana caddeye bakıyor. Bir tarafın böyle avlu ya da dar bir sokak, ara sokak gibi bir yere bakıyor. Bir tarafı e, toplantı salonuna bakıyor üst katta bir tarafı e, koridora bakıyor vesaire böyle işte hayatın hem içinden hem de işte dışarısı içerisi vesaire hepsinin toplanacağı bir şey olacağını umuyorum. Tamam bunu Mayıs ayında görmek mümkün evet. olacak ama projenin yani bu fikrin İstanbul'a uygulanmış halini de Ocak sonundan itibaren İstanbul modernde görmek mümkün. Serkan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seni İstanbul'da yakalamışken uzunca sohbet etme fırsatı bulduk. Hariçten Sanat programını bu haftalık kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hariçten Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.